Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf suresi, bu surede Mekki surelerdendir. Ali sallallahu ve efendimiz, kölelerinize Yusuf suresini Yusuf suresini öğretin. Hangi Müslüman onu okur veya ailesine veya kölesine öğretirse, Allahü Teala sekeratı nöbetini kolaylaştırır ve hiçbir Müslümanı haset etmeme gücü verir, buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yahudilerden bir grup Aleyhisselatü Vesselam'ı bu sureyi okurken işittiklerinde yanlarında bulunan bilgiye muvafakatı sebebiyle müslüman olmuşlardır. Evet. Yusuf suresi Mekke'de bütün olarak inen surelerdendir. Allah onun bereketini bize ihsan etsin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1. Elif Lam Ra bunlar apaçık kitabın ayetleridir 2 ve 3 doğrusu biz onu akıl eresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik biz sana bu Kur'an'ı vahy etmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz halbuki sen daha önce bundan habersizdin. Bu surede rufu mukadda dediğimiz harflerle başlıyor. Manasını Allah bilir. Evet. Bunlar apaçık, mükemm ve kapalı şeyleri açıklığa kavuşturan ayetlerdir. Doğrusu biz onu akıl erdiresiniz diye apaçık bir Kur'an olarak indirdik. Bu böyledir. Zira Arap dili dillerin en basidi en açığı, en genişi gönüllerde olan manaları en güzel ve en çok karşılayabilen bir dildir bu sebepledir ki kitapların en şereflisi en şerefli dille en şerefli peygambere meleklerin en şereflisinin elçisiyle indirilmiştir bu yeryüzünün en şerefli yerinde olmuştur indirilmeye başlaması senenin aylarından en şerefli olan Ramazan'dadır böylece o yönden mükemmelleşmiştir bu sebeple dedi ki Allah subhanahu ve teala biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Buyurmuştur. Dört. Hani Yusuf babasına demişti ki babacığım rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde etmektedirler. Beş. Dedi ki oğulcuğum Rüyanı kardeşlerine anlatma Sonra sana Tuzak görülür kurarlar Çünkü şeytan insanın Apaçık bir düşmanıdır Evet Allah subhanahu ve teala Burada Yusuf'un kıssasını Anlatıyor Ey Muhammed havmine anlatacağın Kıssaların içinde Yusuf'un babasına söylediklerine Dair olan kıssayı da onlara Anlat diyor. Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam'dır. Nitekim İmam Ahmet'ten gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, Yusuf İbni Yakup İbni İsa İbni İbrahim'dir. Buyurmuştur. allah Teala oğlu Hz. Yusuf kendisine görmüş olduğu rüyayı anlattığında Yakup'un oğluna neler söylediğini haber veriyor. Onun rüyasının tabirini Kardeşlerinin kendisine boyun eğmesi ona aşırı tazim ve hürmette bulunmalardır. Zira ona hürmet, ikram ve tazimden dolayı seyredeceklerdir. Yakub aleyhisselam onun bu rüyasını kardeşlerinden birine anlatmasıyla onların kendisini çekemeyeceklerinden ve bu sebeple de ona kimsede tutacaklarından korktu. Bu sebepledir ki ona oğulcum rüyanı kardeşlerine anlatma sana tuzak kurarlar buyurmuştur. 6- Rabbin seni böylece beğenip seçecek. Sana rüyaların yorumlanmasına dair bilgi verecek ve daha önce ataların İbrahim'e ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup hanedanına da tamamlayacaktır. Muhakkak ki Rabbin alimdir, hakimdir. Allah subhanahu ve teala Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a şöyle dediğini haber veriyor diyerek yukarıdaki ayetleri indirmiştir 7'den 10'a kadar and ki Yusuf da ve kardeşlerinde soranlar için nice ayetler vardır hani demişlerdi ki biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi babamızın yanında bizden daha sevgilidirler doğrusu babamız apaçık bir sapıklık içindedir Yusuf'u öldürün veya bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe eder, salihler topluluğu olursunuz. İşlerinden bir sözcü dedi ki Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun derinliklerine bırakın da yolculardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın. Evet. Burada kardeşlerin peygamberliğine dair belli bir delil olmadığı bilinmelidir Allahü Teala Yusuf'un kıssasında ve onun kardeşleriyle beraber olan haberinde bunu soranlar bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için ibret öğüt ve ayetler vardır muhakkak ki o öğrenilmeye gereken bir değerdir hani demişlerdi ki biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi babamızın yanında bizden daha sevgili. Ranlarına göre şöyle yemin ediyorlar. Allah'a yemin olsun ki Yusuf ve kardeşi onun ana bir kardeş olan Bünyamin'i kastediyorlar. Topluluksa daha fazla ve güçlü olduğumuz halde babamızın yanında bizden daha sevgili. Doğrusu babamız o ikisini bizden öne geçirme ve onları bizden daha fazla sevme suretiyle apaçık bir sapıklık içindedir diye düşünüyorlar evet ayetin akışına baktığımızda halbuki bu şüphelidir biz Allah'a bize indirmiş olana İbrahim'e İsmail'e Yakub'a ve torunlarına indirilmiş olanlara iman ettik değiliz Yusuf'u öldürün veya bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın diyorlardı ki babanızın sizi sevmesiyle aranızdaki bu engeli babanızın göz önünde yok edip kaldırın ki babanız sadece sizinle ilgilensin. Bunu ya onu öldürme suretiyle veya bir araziye atma suretiyle yapın ki ondan yana rahata eresiniz ve babanızca seviresiniz. Onun yok edilmesinden sonra salih bir kavim olursunuz. Böylece günahtan önce içinizde tövbeyi de gizlemiş oldular. İşlerinden bir sözcü de ayette zikredildiği gibi onu bir kuyuya atalım, öldürmeyelim demişlerdi. İşte böylece tuzaklarını kurdular ve babalarına geldiler. 11-12 Dediler ki ey babamız sen bize Yusuf'u neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gelsin, oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. 13 on ve 14 Dedi ki, onu götürmeniz doğrusu beni tasıya düşürüyor. Siz ondan habersizken onu kurdun yemesinden korkuyorum. Dediler ki, biz bir toplulukken onu kurt yerse, bu takdirde biz muhakkak kışlarına uğrayanlardan oluruz. 15- onu götürdükleri vakit kuyunun derinliklerine bırakmayı birlikte kararlaştırdılar. Biz de kendisine vahyettik ki sen onlara kendilerinin hiç farkına varmadan yaptıklarını bir bir haber vereceksin. allah Teala babalarına müracaattan sonra babalarının yanından Yusuf alıp götürdüklerinde onu kuyunun derinliklerine bırakmayı birlikte kararlaştırdılar. Bu olayların bu onların yaptıklarının ne kadar büyük olduğuna işaret eder onlar bütünüyle Hz. Yusuf'u kuyunun derinliklerine bırakmayı çoktan kararlaştırmış ve bunda ittifak etmişlerdi babalarına ishal ettiklerine göre onlar Yusuf'u ona bir ikram olsun diye ve sanki ona değer vererek onu rahatlatma ve gönlünü hoş etme onu neşelendirmek için almışlardı denilir ki Hz. Yakup Yusuf onlarla beraber gönderdiğinde onu kucaklamış, onu öpmüş ve ona dua etmişti. 16, 17 ve 18 akşamüstü ağlaya ağlaya babalarına geldiler. Dediler ki ey babamız gerçekten biz gitmiştik ki yarış yapalım. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylüyorsak olsak da bize inanacak değilsin onlar sahte bir kan ile gömleğini getirdiler dedi ki hayır nefisleriniz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş artık bana güzelce bir sabır gerekir sizin şu anlattıklarınıza karşı yardımına sığınacak Allah'tır Allah subhanahu ve teala Yusuf'un kardeşlerinin onun kuyunun derinliklerini attıktan sonra neler yaptıklarını haber veriyor onlar gece karanlığında ağlayarak Yusuf'un arkasından üzüntü ve feryat ishar ederek babalarına karşı kederli görünerek dönüyorlar kendi zanlarına göre vuku bulanlar hakkında özür dileme saadetinden şöyle demişlerdi gerçekten biz gittik ki yarış yapalım Yusuf'u da eşyanın elbisenin yanında bıraktık onu kurt girmiş Hazreti Yakup'un da Yusuf aklında korktuğu zaten buydu. Onların her ne kadar doğruyu söylesek de sen bize inanacak değilsin demeleri giriştikleri işi anlatmakla ne kadar yumuşak davrandıklarına işaret ediyor. Evet. Yakup Aleyhisselam'da artık bana Allah'a sığınıp sabırdan başka bir şey yoktur yardımına sığınacak Allah'tan başka kimse yoktur da duyurmuştur. Evet. 19 ve 20 Bir kervan gelip şucularını gönderdiler. O da kovasını salıp dedi ki, müjde işte bir oğlan. Onu bir mal olarak sakladılar. Allah yaptıklarını bilendir. Onu ucuz bir fiyata birkaç hemen sattılar. Onun yanlarında alıkoymak istemediler. Evet. Yusuf'u kuyuda buldular ve hemen saklayıp götürüp köle pazarında sattılar. İşte bozulan bir kavmin nasıl bozulduğunu anlamada ölçüler. Düşünün bir kuyuda bir eşya, bir mağar veya bir insan bulunsa o kuyunun içinde bulunan eşya kime aittir? Oradaki insanlara değil mi? Ama kendi kardeşlerini bile öz olsun, övey olsun bir kuyuya atmaktan çekinmeyen bir kavmin demek ki etrafındakileri de aynı zalimlerini aynı zalimliklerini ne yapıyorlar? Sürdürüyorlar ve buldukları çocuğu satmayıp Getirip babasının anasına vereceklerine götürüp kadar pazarda ne yapıyorlar? Satıyorlar. İşte Yusuf'un kıssası böylece başlıyor. 21 Onu satın alan Mısırlı karısına dedi ki <gülüyor> ona güzel bak. Olur ki bize faydası dokunur. Veya ona evlat ediniriz. İşte böylece Yusuf'u biz oraya yerleştirdik. Ve ona rüyaların yorumunu öğrettik. Ve Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. <gülüyor> 22 Ergenlik dağına gelince ona hüküm ve ilim verdik. İşte böyle mükafatlandırız ihsan edenleri <Gülüyor> allah Teala Yusuf Aleyhisselam'a lütuflarından olarak ona Mısır'da satın alacak birine takdir buyurup hazırladığını bu kişinin ona itina gösterip ikramda bulunduğunu ailesine onun hakkında hayır tavsiye ettiğini onda hayır ve felah sezdiğini haber veriyor 23. Evinde bulunduğu kadın onu kendisine ram etmek istedi. Kapıları sıkı kapadı. Ve sana söylüyorum gelsene dedi. O da Allah'a sığınırım dedi. Doğrusu o benim efendimdir. Bana iyi bakmıştır. Muhakkak ki zalimler asla selah bulmaz dedi. Allah subhanahu ve teala burada Yusuf'un Mısır'da evinde bulunduğu Aziz'in karısından haber vermekte kocası ona Yusuf'a ikramda bulunmasını tavsiye etmişti evinde bulunduğu kadın onu kendine dam etmek istedi <gülüyor> onu kendisine davet etti zira güzelliği ve dehası sebebiyle onu kuvvetli bir sevgiyle sevmiş ve bu onu Yusuf için güzelleştirmeye sevk etmişti Kadın, Yusuf'un üzerine kapıları kapamış ve onu kendisine davet ederek kendisine gelmesini söylemişti. Yusuf bundan şiddetle kaçınmış, Allah'a sığınırım, doğrusu o benim efendimdir demişti. Onlar Rab kelimesini büyük efendi hakkında kullanırlardı. Yani Yusuf, muhakkak ki senin kocan benim efendimdir ve bana iyi bakmış, bana iyilik etmiş ben onu ailesi hakkında fuhuşla mukabele etmem zira muhakkak ki asla felak bulmaz demiştir 24 andıyorsun ki o istekliydi eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı o da onu arzu etmiş gitmişti işte biz böylece ondan senalığı ve fuhuşu bertaraf ettik çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı İnsanların bu makamdaki sözleri ve ibareleri Allah subhanahu ve teala Resul'ün diliyle allah Teala şöyle buyurmuştur. Kulum bir iyilik yapmaya niyet ettiğinde onu işlemediği takdirde onun lehine bir iyilik kazandırırım. Şayet işleyecek olursa on misliğiyle yazarım. Eğer o bir kötülüğe niyetlenir de onu işlemezse bağışlarım eğer işlerse onu misliyle yazarım buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala burada Yusuf'u koruduğunu biz ona ihlaslardan bulduk Duyurmuştur. 25'ten 26, 27, 28 ve 29 İkisi de kapıya koştular. Kadın onun arkasından böyle boyunca yırttı. Kapının yanında efendisine rast geldiler. Kadın dedi ki, ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya acıklı bir azaptan başka ne olabilir? Dedi ki o, beni kendisine ram etmek istedi. Kadının ailesinden biri de şehadet etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa o kadın doğru söylemiştir. Bu Yusuf ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o kadın yalan söylemiştir. Bu Yusuf ise doğru söyleyendir. Gönleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadının kocası dedi ki Doğrusu bu sizin tuza tuzağınızdır. Siz kadınların tuzağı büyüktür. Yusuf sen bundan vazgeç ey kadın. Sen de günahının bağışlanmasını dile. Sen gerçekten suçlulardan oldun. allah Teala onların Yusuf ile Aziz'in karısının kapıya doğru koşarak çıktıkları halini haber veriyor. Yusuf kaçıyor, kadın ise onu eve geri döndürmek için peşinden gidiyordu. İşte bu esnada kadın ona yetişmiş, arkadan gömleğini tutmuş ve boydan boya yırtmıştı. Gönleğin üzerinden düştüğü de söylenir. Yusuf kaçmaya devam etmiş, kadın da peşinden kapının yanında kadının kocasıyla karşılaşmışlardı. İşte bu sırada kadın, hiresiyle içinde bulunduğu durumdan sığırlı vermiş ve kendini temize çıkarıp Yusuf'a iftira ederek kocasına ailenize zina ile kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya acıtıcı bir şekilde dövmek suretiyle acıplı bir azaptan başka ne olabilir işte zaman Yusuf Aleyhisselam haktan medet aramış kadının kendisine atmış olduğu hiyanet suçundan kendini temize çıkaracak doğru bir şekilde o beni kendisine ram etmek istedi diyerek kadının peşine düştüğünü kendine çektiğini ve gömleğini yırttığını anlatmıştır Kadın ailesinden biri de şehadet etti ki eğer gömlek önden yırtılmışsa Kadın Yusuf'un Onu kendisine rahmet etmek istediğine dair Sözünde doğru söylemiştir Zira çağıran Yusuf Ona karşı direnende kadın ise Bu durumda kadının onu Göğsünden itmiş ve gömleğini Önden yırtmış olması gerekir Eğer böyle ise Kadının sözü doğrudur Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa Kadın yalan söylemiştir Yusuf ise doğru söyleyendir ve gerçekten vuku bu bulan da böyledir. Yusuf kadından kaçıp kadın onun peşinden koşarak gömleğin arkasından onu geri üzere tuttuğunda gömleğin arkasından yırtmıştı. Evet. 30 30'dan 34'e kadar de bir takım kadınlar dediler ki Aziz'in karısı delikanlısını kendine ram etmek istiyormuş Sevgisi bağrını yapmış Görüyoruz ki apaçık bir sapıklıktır Onların dedikodularını işit işitince Onlara haber Yollardı. Yolladı. Onlar için yaslanacak yerler hazırladı Ve onlardan her birine birer bıçak verdi Yusuf'a çık karşılarına dedi Hepsi onu görünce kendisini çok büyüktüler ve ellerini kestiler. Dediler ki Allah'ı tenzih ederiz haşa bu bir beşe beşer değildir. Ancak çok şerefli bir melektir. Kadın dedi ki işte beni onun için ayıpladığınız budur. Onu kendime ram etmek istedim ama iffetimden çekindi. Eğer istediğimi yapmazsa anca ki zindana atılacak ve zillete olacaktır. Dedi ki Rabbim zindan bana bunların beni davet ettiklerinden daha hayırlıdır. Eğer sen bunların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder cahillerden olurum. Rabb'i onun duasını kabul etti de onların tuzaklarını kendisinden saldı. Muhakkak ki odur o Semih alim. Evet. Bu da Yusuf'un karısının ve kavmindeki kadınların ve Yusuf ile aralarında geçen meseledir. Ve Yusuf aleyhisselam dua ederek Ya Rabbi benim dindana girmem dışarıda kalmandan daha hayırlıysa beni içeriye koy diyerek Rabbine dua edip onların hilesini üzerinden almasını istemiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bir günde allah Teala şu yedi sınıf kimseyi gölgesi altında gölgelendirir. Adaletli devlet deyisi, Allah'ın da ibadetinde yetişen genç, mescitten çıktığı zaman oraya dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kişi, Allah için birbirini seven, Allah sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi güzellik ve makam sahibi olan bir kadın kendisine davet ettiği halde muhakkak ben Allah'tan korkarım diyebilen kişi. Sadaka verip sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyecek kadar sadakayı gizleyen kişi. Yalnız olduğu halde Allah'ın anıp gözleri yaşanan kişidir buyurmuştur. Evet. Allah bizleri İhraçlı kullarının arasına katsın. Zahmetini, bereketini üzerinizde çiftleştiniz. <gülüyor> 35 Sonra bütün delilleri onun lehinde gördükleri halde yine de bir süre için onu zindana atmayı uygun buldular. Evet. Temize çıksa da onu hapse attılar. 36 Onunla beraber iki kişi daha zindana girdi. Bunlardan biri dedi ki, ben rüyamda kendimi şarap sıkıyor gördüm. Öbürü, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığını gördüm dedi. Bize bunun yorumunu bildir. Çünkü senin gerçekten iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz. Yusuf'u zindana attılar. Ve onlardan birisi kralın saykisi, diğeri de ekmekçisiydi. Bunlar biraz rüya görüyor ve rüyalarını anlatıyorlar. Yusuf aleyhisselam hapiste cömertliği, emin oluşu, doğru sözlüğü, ağır başlılık ve vakarı, çok ibadeti, rüya tabirini bilmesi, pekileri İslam'da bulunması, hastalarını ziyaret etmesi, Onların hakkına riayetiyle meşru olmuştur. Bu iki genç hapishaneye girdiği zaman ona yakınlık duydular, onu sevdiler ve kendisine Allah'a yemin olsun ki biz seni çok sevdik dediler. Hazreti Yusuf Allah sizi mübarek kılsın. Beni kim sevmişse muhakkak onun sevgisinden bana zarar gelmiştir. Beni halam sevmişti, onun yüzünden zarara girdim. Beni babam sevdi, onun yüzünden eziyete düşer oldum. Beni Aziz'in karısı sevdi, yine öyle oldu dedi. Onlar Allah'a yemin olsun ki bundan başkasına gücümüz yetmiyor dediler. Daha sonra bir rüya gördüler. Kralın sahisi kendisine şarap yani üzüm sıkarken gördü. Abdullah İbni Mesud kıraatında şarap kelimesi yerine üzüm kelimesi vardır buyurmuştur. Rüyayı anlattıklarında rüyamda gördüm ki üzüm çubuğu dikmişim. Üzüm çubukları bitmiş ve onda salkımlar çıkmış. Ben onları sıkmışım. Sonra onlarla kralı, krala içki vermişim. Yusuf dedi ki hapiste üç gün kalacaksın. Sonra çıkıp ona şarap vereceksin. Ekmekçi olan diğeri de şöyle dedi. Ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşını gördüm. Bize bunun yorumunu bildir. Çünkü senin gerçekten İslam edenlerden olduğunu görüyorum. Evet, i̇kisi de rüya görmüş, ikisinde de tabir ediyor. 37 ve 38 Dedi ki, size hızlı olmak üzere verilen yemeklerin gelmesinden önce onun yorumunu bildiririm. Bu Rabbim'in bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben, Allah'a inanmaz bir kavmin dinini terk ettim. Hem onlar ahirete küfrederdi. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Herhangi bir şey Allah'a olsak koşmamamız size, herhangi bir şey Allah'a şirk koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Hz. Yusuf o ikisine her nöriyayı görürlerse görsün, onun açıklamasını bildiğini ve o ikisini bunların vuku bulmasından önce sabirinin haber vereceğini söyle. Bu sebepledir ki size rızık olmak üzere verilen yemeklerin gelmesinden önce onun yorumunu bildiririm demiştir. 39 ve 40 Ey cindan arkadaşlarım karmadağınız ve değişik vablar mı hayırlıdır yoksa vahid ve kahhar olan Allah mı? Sizin onu bırakıp tattıklarınız Kendinizin ve atalarınızın tapmış oldukları atlardan başka bir şey değildir. Allah onlara hiçbir hüküm indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. Kendisinden başkasına ibadet etmenizi emretmiş. İşte işte dost doğru din ama insanların çoğu bilmezler. Hazreti Yusuf bu iki gence hitab ile onları tek ve orta olmayan Allah'a ibadeti ve kavimlerinin satmakta oldukları Allah'ın dışındaki putları terk etmeye çağırmış ve onları imana davet etmiştir. 41 Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şerap içirecek, diğeri de asılacak. Kuşlar onun başından yiyecek, işte sorduğunuz iş böylece olup bitmiştir. Evet, gördüğü rüyaları onlara teyredir etmiş. Birine tekrar. Tek hafiften çıkacağını işine devam edeceğini öbürünün ise asılıp ilan edileceğini haber vermiştir. Evet. 42 o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye efendinin yanında beni aldı. Fakat şeytan onu efendisine anmayı unuttu. Bu yüzden daha nideyiz da kaldı. Şerap sunan insan çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam ona tembihliyor. Çıktığında efendinin yanında beni an desede o yıllarca unutmuş ve Yusuf Aleyhisselam yıllarca hapiste kalmıştır. 43'ten 49'a kadar hükümdar dedi ki ben gördüm ki 7 semiz ineği Yedi zayıf inek yemektedir. 7 Yedi yeşil başak ve bir o kadar da kurumuş başak. En ileri gelenler. Eğer rüya yorumlayabiliyorsanız, şu benim rüyanın anlamını söyleyin. Dediler ki karma karışık rüyalar bunlar. Biz böyle rüyanın yorumunu bilenler değiliz. O ikiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra da hatırladı ve dedi ki, ben size onun yorumunu bildireyim. Hemen gönderin beni. Yusuf ey doğru sözlü bildir bakalım bize. Yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesi ve yedi yeşil başakla bir o kadar da kuru başağı geri dönüp insanlara haber vereyim de onlar bilsinler. Dedi ki yedi sene alıştırdığınız biçimde ekin ekin yediğiniz bir miktar dışında biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından yedi kuraklık yıl gelir. Sakladığınız az bir miktar dışında biriktirdikleriniz yer götürür. Sonra bunun ardından öyle bir yıl daha gelir ki insanlar onda yağmura kavuşturulur ve onda sıkıp sağarlar. Mısır kralının bu rüyası Allah-u Teala'nın Hz. Yusuf'un hapisten izzet ve ikramine çıkmasına sebep olmuş ve hapisten çıkan o hatırlamış gelmiş Yusuf'a bunu sormuş Yusuf aleyhisselam da onun tevilini ona anlatınca o da gelip onu zamanın kralına anlatmış Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dünya nübüvvetin 46'da bir cüzüdür onu öğrenip buyurmuştur 50 51 ve 52 ve 53 Hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Bunun üzerine ona elçi gelince, efendine diyor ve ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Kendisine sor. Şüphesiz ki benim Rabbim onların düzenini bilir dedi. Dedi ki, Yusuf'tan zam almak istediğiniz zaman ne hal dediniz? Onlar dediler ki, Haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü görmedik. Aziz'in karısı da şöyle dedi, Şimdi hak ortaya çıktı. Onu kendime ben etmek istedim. Ve o gerçekten sadıklardandır. Bu hıyabında kendisine gerçekten hiyanet etmediğimizi, hainlerin hilesini Allah'ın başarıya erdirmeyeceğini, onun da bilmesi içindi. Ve ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis var şiddetiyle kötülüğü emredendir. Meğer ki Rabb'imin esirgediği bir nefis olan. Rabb'im gafurdur, rahimdir. Allah'u Teala haber veriyor ki, kralın adamları kendisine görmüş olduğu rüyanın yorumunu hoşuna giden ve anladığı bir şekilde getirdikleri zaman Hz. Yusuf'un faziletini, ilmini, rüyasına güzel bir şekilde muttale olduğunu ...ve ülkesindeki tebasından ahlakça üstün olduğunu bildi... ...ve onu hapisten çıkarıp bana getirin diye emretti. Elçi Yusuf'a bu haberi getirdiği zaman... ...kral ve teybası onun suçtan beri olduğunu... ...Aziz'in karısı tarafından kendisine nispet edilen suçtan... ...Izlı'nın temiz olduğunu kesin olarak bilmeleri için... ...hapisten çıkmayı kabul etmedi. Onlar kesin olarak bileceklerdi ki... ...onun hapsedilmesi hapsedilmesini gerektiren bir işten dolayı olmayıp, ona bir zulüm ve düşmanlıktan ötürü olmuştur. Ve Allah onu temize çıkarmıştır. 54 ve 55, Hükümdar dedi ki, onu bana getirin de yanıma alayım. Onunla konuşunca da dedi ki, sen bugün bizim yanımızda önemli bir mevki sahibisin, eminsin. Dedi ki, beni memleketin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben onları iyi korurum, bilirim. Allah subhanahu ve teala haber vererek diyor ki Sıral Hazreti Yusuf'un masum olduğunu özgünün kendisine nispet edilen suçtan beri tertemiz olduğunu anlayınca onu bana getirin ve yanıma alayım. Onu has adamlarından ve kendisiyle meşverette bulunduklarından bulunduklarımdan kılayım. Onunla konuşup tanışınca da fazilet ve üstünlüğünü görünce ondaki yaradılış ve huy güzelliğini kemalini anlayınca kral kendisine vezir yaptı ve Yusuf da benim memleketin hazineleri üzerine tayin et çünkü ben onları iyi korur bilirim dedi. 56 ve 56 ve 57 işte böylece biz Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Nereyi isterse orada konaklardı. Rahmetimizi istediğimize veririz ve ihsan edenlerin elini zayi etmeyiz. Ama ahiret mükafatı iman edipse takvaya daim olanlar için daha hayırlıdır. Rabbimiz Hı -hı Teala İşte böylece biz Yusuf'u yeryüzüne yerleştirdik nereye isterse orada konaklardı diyor. Artık darlık, hapish ve esaretten sonra orada dilediği yerde konaklama yer yerini Allah ona ne yaptı? Serbest kıldı. Aynı Allah Subhanahu ve Teala'nın diğer ayetlerinde de dediği gibi kardeşlerim muhakkak diyor her darlıktan sonra bir kolaylık muhakkak her darlıktan sonra bir kolaylık vardır buyurmuştur. Evet. 58, 59, 60, 61 ve 62 Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler. Onları tanıdı ama onlar kendisini tanımıyorlardı. Onların yüklerini hazırlatınca dedi ki bana baba bir kardeşinizi getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam ölçüyorum. Ve ben konuk severlerin en iyisiyim. Eğer, ona, o, eğer onu bana getirmezseniz benden bir ölçek dahi alamazsınız. Ve bir daha bana yaklaşmayın. Dediler ki onu babasından istemeye çalışırız. Ve herhalde bunu yaparız. Yusuf uşaklarına dedi ki karşılık olarak getirdiklerinde yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine dönünce bunu anlarlar da geri dönerler. Evet. Bu kısa burada biraz daha seyrini değiştirerek devam ediyor. Yusuf'un kardeşlerini Mısır ülkesine getiren sebep Hazreti Yusuf'un Mısır'da vezir olup yedi bolluk senesi geçtikten sonra kıtlık seneleri onların peşinden gelmiş ve kuraklık bütün Mısır ülkesini kaplayarak Hz. Yakup Aleyhisselam ve çocuklarında bulunduğu Kenan ülkesine ulaşmıştı. İşte o zaman Hazreti Yusuf İnsanların mahsullerini ihtiyatlarını sarf etmiş onların mahsullerini güzel bir şekilde toplamış bundan büyük bir meblağ müteahhit çok büyük depolar meydana gelmişti. Diğer ülkelerden insanlar kendilerine ve ailelerine yiyecek almak üzere gelmişlerdi. Hz. Yusuf her bir kişiye senede bir deve yükünden fazla vermiyor imiş. Bizzat Hz. Yusuf kendi karnını doyurmaz ve kral ve orduları gündüzün ortasında bir defa yemek yermiş Ta ki insanlar ellerinde bulunanla yedi sene süresince yetinsinler diye. Bu Allah'ın Mısır ahalisine bir rahmetidir. Evet. Yiyecek için gelenler, içinde babalarının bu husustaki emrine uyarak gelen Yusuf'un kardeşleri de vardı. Onlara Mısır azizinin insanlara bedeli mukabil de yiyecek verdiği haber ulaşmıştı. Onlar karşılığında yiyecek almak üzere satılacak mallarını yanlarına almışlar. On kişi olarak binitlerine binip yola çıkmışlardı. Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'un kardeşi Binyamin'in yanında alıkoymuş. O Yusuf'tan sonra çocukların en sevgilisiymiş. Yusuf azametiyle otururken onun yanına girdiklerinde onlara bakar bakmaz tanımış. Onlar ise Yusuf'u Zira o daha küçük bir çocukken ondan ayrılmış, onu kervana satmışlardı. Kervanın nereye götürdüğünü bilmiyorlardı. Onun nelere sahip olduğunu da hissedemezlerdi, bilmiyorlardı. Evet. Ve Yusuf onlara kardeşlerini de getirirlerse onlara tam olarak vereceğini, gidin onu getirin diyerek onları tekrar geri döndürdüğünü ve bunu veriyor. 63 ve 64 Babalarına döndüklerine dedil, döndüklerinde dediler ki Ey babamız artık bize zahire verilmeyecek kardeşimizi bizimle beraber gönder de zahiremizi alalım Biz herhalde onu koruruz dedi ki daha önce kardeşinizi size ne kadar inandıysam bunu da ancak o kadar inanırım ama Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o merhametlerin en merhametlisidir. Ve Yusuf aleyhisselama diyeceklerini diyorlar. Yusuf aleyhisselam da bünyamını onlara veriyor ama yine onu Allah'a havale ediyorum olacak olur demiştir. 65. Yüklerini açtıkları vakit karşılık olarak gördüklerinin kendisine iade edilmiş olduğunu gördüler. Dediler ki ey babamız daha ne isteriz İşte mallarımız da bize geri verilmiş Onunla ailemize Yine zahire getiririz Kardeşimizi koruruz Ve bir de ve yükü zahiri artırırız Esasen bu Az bir ölçektir 66 Dedi ki etrafınız kuşatılmadıkça Muhakkak bana getireceğinize Dair Allah'a karşı sağlam bir söz Vermezseniz Onu sizden asla göndermem artık onlar söz verince Allah söylediklerimize vekildir dedi Allah-u Teala buyurur ki Yusuf kardeşlerine eşyaları açtıklarında karşılığı olarak götürdükleri malların kendisine geri verilmiş olduğunu gördüler Yusuf uşaklarına onu kendilerinin yükleri için yükleri içine koymalarını emretmişti onu eşyaları içinde buldukları zaman ey babamız daha ne isteriz işte da bize geri verilmiş dediler. Evet. Yakup aleyhisselam da dünyanın onlarla vereceğini ama etrafınız kuşatılıp hepiniz mağlup olup da onu kurtarmaya gücünüz yetmez olduğu halde olmadıkça muhakkak bana getireceğinize dair Allah'a karşı yemin edin diyor. Ve onlar da onu ediyorlar. 67 ve 68 Ve dedi ki oğullarım Hepiniz bir kapıdan girmeyin Ayrı ayrı kapılardan girin Bununla beraber Allah katında size bir faydam olmaz Hüküm ancak Allah'ındır Ben ona tevekkül ettim Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsin Babalarının kendilerine emrettiği yerden girdiler Bu Allah katında onlara bir fayda sağlamazdı Ancak Yakup içindeki dileği meydana çıkarmış oldu o şüphe yok ki kendisine öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ama insanların çoğu bilmezler. Allah subhanahu ve teala Hazreti Yakup çocuklarını kardeşleri Bünyamin ile Mısır'a doğru yola çıkarmak için hazırladığı zaman onlara hepsinin bir kapıdan girmemelerini ayrı ayrı değişik kapılardan girmelerini emretmiştir. İnsanların onlara nazar değmesinden korkmuştur. Muhakkak ki nazar gerçektir ve atlıyı kıslardan aşağı düşürür. 70, 71 ve 72 69, 70, 71 ve 72 Yusuf'un yanına girince o kardeşini yanına aldı ve ben senin kardeşinim onların yapmış olduklarına artık üzülme dedi onların yüklerini yüklettiğinde şu kabını öz kardeşinin yüküne koydurdu sonra bir minadi ey kafile siz gerçekten hırsızlarsınız diye bağırdı onlara döndüler ve ne kaybettiniz dediler dediler ki hükümdarın su kabını kaybettik onu getirene de bir deve yükü var ben de buna kefilim Hz. Yusuf Bünyamin'e gizlice kardeş olduğunu söyledikten sonra onların yüklerini hazırlatıp develerine yiyecek yüklettiğinde kuşaklardan durmuş kadının yüklerin içine koymasını emretti. Çünkü orada birisi hırsızlık yaptığında o mal onda çıkarsa artık o mal sahibinin yanında alıkonurdu. Evet. 73, 74, 75 ve 76 dediler ki Allah'a yemin ederiz ki siz de öğrendiniz ki biz yeryüzünde sesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsızlardan da değiliz. Eğer yalancılar iseniz bunun cezası nedir dediler? Dediler ki bunun cezası yükünde bulunan kimsenin kendisidir. İşte o kimse bunun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. Bunun üzerine kardeşinin kaplarından evvel onlarınkini aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf için böyle bir tedbir kullandık. Yoksa o hükümdarın dinine göre kardeşini tutabilecek değildi. Meğer ki Allah dileğe, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her bilgi sahibinin üstünde bir bilen vardır. Evet. 77- Dediler ki o çalmışsa daha evvel onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunun içinde gizledi. onlara açmadı. Sizin durumunuz daha kötüdür. Allah sizin anlatmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Evet. Su kabı çıkınca tabi Bünyamin'de onlar bu sefer hem Bünyamin'i hem de tanımadıkları için Yusuf Aleyhisselam'ı ne yaptılar? kötülediler ve hakkında attılar. 78 ve 79 dediler ki ey aziz gerçekten bunun ihtiyar bir babası var onun yerine bizden birini al doğrusu biz seni ihsan edenlerden görüyoruz dedi ki eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız çünkü biz o zaman zalimlerden oluruz Dünyanın yakalanarak Yusuf'un kardeşlerinin itirafı gereğince onun yanında bırakılması kesinleşince onlar Hazreti Yusuf'u yumuşamaya ve merhamete getirmeye çalıştılar. Yusuf ise hiç yanaşmadı. Biz artık adaletle hükmederiz. Kimin yanında eşya bulunmuşsa onu hapsederiz demiştir. 80, 81 ve 82 ondan ümitleri kesince fısıldaşarak bir yana çekildiler büyükleri dedi ki bilmiyormuşsunuz ki babanız sizden Allah adına bir söz almıştı daha önce de Yusuf hakkında bir kusur işledik babam bana izin verinceye veya Allah hakkında hükmedinceye kadar ben buradan asla ayrılmam o hükmedenlerin en hayırlısıdır siz babamıza dönün ve deyin ki ey babamız doğrusu oğlum hırsızlık etti ve biz bildiğimizden başka bir şey görmedik. Hem biz galibin değildik. Bulunduğumuz kasabanın halkına, aralarına geldiğimiz kervanada da sor. Biz gerçekten sadıklarız. 83, 84, 85 ve 86 Yakup dedi ki, Hayır, nefislerimiz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş. Artık bana güzelce sabır gerekir. Umudur ki Allah'a, Onların hepsini birden bana getirecektir. Muhakkak ki alim, hakim odur o. Ve onlardan yüz çevirdi de, vah yazık oldu Yusuf'a dedi. Ve üzüntüsünden gözleri ağardı. Artık üzüntüsünü içinde saklıyordu. <gülüyor> Dediler ki, vallahi sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda ya kederinden bittin düşeceksin veya helaka uğrayanlardan olacaksın. Dedi ki ben üzüntümü ve kederimi yalnız Allah'a açarım ve ben Allah katında sizin bilmediklerinizi bilirim. Evet, Hazreti Yakup Hazreti Yusuf'un sahte kana bulanmış gömleğini getirdikleri zaman onlara söylediği gibi yine onlara hayır nefisleriniz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş artık bana güzelce sabır gerekir demişti. Ve oğullarından yüz çevirmiş, Allah'a sığınmış ve ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti. 87 ve 88 Ey oğullarım gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zira kafirler grubundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Onlar yanına vardıklarında dediler ki ey aziz, Bizi de ailemizi de darlık bastı. Tek değersiz bir mallan geldik. Bize yine tam ölçek ver ve tasattık et. Muhakkak ki Allah tasattık edenleri mükafatlandırır. Evet. Yakub'un çocukları tekrar azize gelip tekrar mal istiyorlar. 89, 90, 91 ve 92 siz cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz dedi. Dediler ki yoksa sen gerçekten Yusuf musun? O da dedi ki ben Yusuf'um bu da kardeşim. Doğrusu Allah size lütfetti. Çünkü kim sakınır ve sabrederse muhakkak ki Allah ihsan edenlerin izni zayi etmez. Dediler ki Allah'a yemin ederiz. Allah gerçekten seni bizden üstün kılmış. Doğrusu biz suçluydik. Dedi ki bugün size başa kalkma ve kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlerin merhametlisidir. allah Teala burada Hazreti Yusuf'tan haber veriyor ki kardeşlerini başlarına gelen darlık, zorluk, yiyecek azlığı ve genel kıtlığı anlattıklarında onun içinde bulunduğu hükümranlık tasarruf ve genişliğin yanında babasının iki çocuğunu kaybetmekten doğan üzüntüsünü hatırlattıklarında babası ve kardeşlerine karşı acıma merhamet ve şefkat benliğini kapladı da dayanamayarak ağladı ve kendini onlara tanıttı. Onun tacı alnından kaldırdığı aln alnında bir ben olduğunu söylenir. Dedi ki siz cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığını biliyor musunuz? Yusuf'la babasını birbirinden nasıl ayırdınız? istediğiniz bu işe size ancak bilgisizliğini sürüklemiştir. Duyurmuştur ve aralarında konuşma geçiyor. Ve bugün size kınama yok diyerek Yusuf'un affedici hoşgörülü ne kadar yumuşak huylu olduğunu Rabbimiz bildiriyor. 93, 94 ve 95 Şimdi siz şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün. Görmeye başlar. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile ayrılınca babalar dedi ki bana bunak demezseniz inanın ki Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Dediler ki Allah'a yemin ederiz sen hala eski şaşkınlığındasın. Hazreti Yusuf der ki Şimdi siz şu gömleği götürün de çok ağlamaktan kör olmuş olan babamın yüzüne sürün, görmeye başlar. Yusuf oğullarının tamamını bütün ailenizi bana getirin. Kafile Mısır'dan çıkınca babalar olan Hazreti Yakup oğullarının yanında kalmış olana der ki, bana bunak demezsen inan ki Yusuf'un kokusunu duyuyorum demiştir. Evet. 96, 97 ve 98 Fakat müjdeci gelip de onun yüzüne sürünce derhal gördü ve dedi ki ben size Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim? Dediler ki ey babamız bizim için mağfiret dile biz gerçekten, gerçekten suçlulardandık. Dedi ki sizin için ileride Rabbimden mağfiret dileyeceğim muhakkak ki odur gafur ve zahim. 99 ve 100 Onlar Yusuf'un yanına girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın isteğiyle Mısır'a emin olarak girin dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkartıp oturdu. Hepsi onun için sevdiğe kapandılar. Dedi ki babacığım işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir doğrusu Rabbim onu gerçekleştirdi ve bana ihsan etti ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni zindandan çıkardı ve sizi çölden getirdi muhakkak ki Rabbim dilediğine rüfuskardır muhakkak ki O'dur hakim O'dur alim evet allah Teala Hz. Yakup'un Mısır ülkesine Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gelişini haber veriyor. Hz. Yusuf kardeşlerine ailelerinin bütününü yanına getirmelerini söylediğinde onlar sonuncularına varıncaya kadar yüklenip Kenan ülkesinden göçmüş ve Mısır ülkesine doğru yola çıkmışlardı. Hz. Yusuf onların yaklaştığını haber alınca onları karşılamaya çıkmış ve kral emirlerine ileri gelenlerine Hz. Yusuf'la beraber Allah'ın peygamberi Yakup Aleyhisselam'ı karşılamak üzere çıkmalarını emretmiş kralın da Hz. Yakup'u karşılamak üzere çıktığı söylense de bu kesin değildir Biz evet. bir rayette, bir keresinde Muaz Şam'dan döndüğünde Aleyhisselatü Vesselam'a secde etti. Aleyhisselatü Vesselam, bu nedir ey Muaz diye sordu. Muaz ben Şam'a gittim ve onları papazlarına, patriklerine secde eder gördüm. Kendi kendime bunu sana yapmanızın ne güzel olacağını düşündüm. Ali Aleyhisselatü Vesselam, böyle yapma. Şayet bir kimsenin bir başka birine secde etmesini emretmiş olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir kadın kocasının hakkını yerine getirmedikçe, Rabbinin hakkını yerine getirmiş olmaz. İstemediği halde kocası onu davet ederse, bu daveti geri çeviremez. Ve kocasının emrine itaat eder buyurmuştur. Yani Allah'tan gayrısına secde şirktir. 101 Rabbim bana sen mülk verdin ve sözlerin tevilini öğrettin ey göklerin ve yerin yaratanı sen dünyada da ahirette de benim velimsin müslüman olarak canımı al ve beni salihlere kat amin Yusuf aleyhisselam burada Allah'a hazze ve celle'nin vermiş olduğu nimetlere karşılık kendisine hamd-ı sena ediyor ve dua ediyor Ayşe annemizden gelen bir rivayette bu duayı Hz. Yusuf ölüm anında söylemiştir nitekim ve vesselam efendimiz hastalanıp ağırlaştığı sırada onu yapmakta olduğu gibi yapmak üzere elini tuttum elini elimden çekti ve söyledi ey Allah'ım beni bağışla ve refika aila ile beraber kıl evet <Gülüyor> Hz. Yusuf'un eceli gelip de ömrü sona erdiği zaman İslam üzere ölmeyi ve salihlere katılmayı istemiş olması da bu yöndendir. Bu dua ona işaret ediyor. 102, 103 ve 104 bunlar kayıp haberlerindendir ki sana vahy ediyoruz. Onlar el birliği edip düzen kurdukları zaman sen orada değildin. Sen ne kadar hız göstersen de yine insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen buna karşı onlardan hiçbir ücret de istemiyorsun. O alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Evet. Allah subhanahu ve teala Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin kıssasını Allah'ın Hazreti Yusuf'u onlardan nasıl üstün kıldığını onların Yusuf'u helak ve yok etmek istemelerine rağmen ona güzel bir akıbet, zafer hükümranlık ve hüküm verdiğini anlattıktan sonra kulu ve elçisi Muhammed Aleyhisselam'a hitaben ey Muhammed bunlar geçmişin kayıplarının haberleridir ki sana bir ibret ve sana muhalefet edenler dinlerinde öğüt alsınlar diye bildirip vahiy ediyoruz buyurmuştur. Kardeşlerim bu sure hizmetten hemen önce inmiştir. Allah Subhanahu ve Teala bir vesadesinde indirmiş ve bu sureyle Ali Sallallahu Aleyhi ve Efendimizi hizmete hazırlamıştır. Çünkü Ali Sallallahu Aleyhi ve seviyor ve orada kalmayı ve orada mücadele etmeyi istiyordu. Ama burada bu sureyle Ali Sallallahu Aleyhi ve Efendimizi Allah hizrete hazırlamıştır. 105, 106 ve 107 Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki yüzlerini çevirerek onları görüp geçerler. Onların çoğu Allah'a iman etmezler ille de şirk koşanlardan onlar. Allah tarafından onları kuşatacak bir azabın kendilerine gelip çatmasından veya farkında olmadan kıyamet saatinin ansızın gelmesinden emindir emin midirler Rabbimiz subhanahu ve teala insanların çoğunun Allah'ın ayetleri ve onun birliğine dalalet eden deliller üzerinde düşünmekten gafil olduklarını haber veriyor allah Teala göklerde ve yerde parlak sabit yıldızlar, seyyareler dönen felekleri yaratmıştır. Hepsi onun emri altındadırlar. Yeryüzünde nice birbirine komşu kıtalar, hayvanlar, bitkiler, tatlarında, kokularında, renklerinde ve niteliklerinde birbirine benzeyen ve benzemeyen meyveler vardır. Vahid, ehad, çeşitli yaratıkları yaratan devam ve bekada yegane her şeyin kendine muhtaç olduğu ve onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı isimler Esma-ül ve sıfatlar sahibi olan Allah'ın şanı ne yücedir, buyurmuştur. Evet. 108 Peki, benim yolum işte budur. Allah'a basiretle davet ediyorum. Ben de bana uyanlar da Allah'ı tenzih ederiz. Ben asla müşriklerden değilim. Allah subhanahu ve teala, insanlık ve cin alemine elçorarak gönderdiği kuluna insanlara böyle haber vermesini emredir muhakkak ki bu onun yolu sünnetidir o yol yegane ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına şehadete davettir o basiret yakin ve bürhanla Allah'a davet etmedir ve o ve ona tabi olan herkes Allah Resulü'nü davet etmiş olduğuna şeri ve akli bürhan kesin bilgi ve basiretler devam etmektedir. 109 Senden önce gönderdiğimiz elçiler de ancak kasabalar halkından kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkeklerdi. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki görsünler? Kendilerinden önce geçenlerin akıbetlerini nasıl olduğunu ittika edenler için ahiret yurdu Elbet daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Evet. Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerini kadınlardan değil erkeklerden gönderdiğini haber veriyor ve geçmiş ümmetlerin akıbetini yer yüzünü dolaşında bir görün bakalım onların başına neler gelmiş köy kasaba çöl bunları bir göründür. 110. nihayet o peygamberler ümitsizliğe düşüp kesinlikle yalanlandıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelmiştir. Böylece dilediğimiz kurtarılmış, suçlar gruhundan ise baskınımız asla geri çevrilmeyecektir. Evet. Sıkışık durumda ve yardıma muhtaç olan zamanların en şiddetlerinde Allahü Teala'nın bir ferahlık ve açıklık beklediği zaman Allah'ın yardımının Allah'ın elçilerinin üzerine indiğini haber veriyor. Ve kim inkar etmişse, kim de isyan etmişse Allah onları kahrettiğini ve onların bunu ondan geri çeviremeyeceğini bildiriyor. 111. And ki onların peygamberlerin kıssalarında aklı olanlar için ibret vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. O sadece kendinden önceki kitapların tasdiki her şeyin tafsilidir inananlar topluluğu içinde hidayet ve rahmettir Allahu Teala andılsın ki peygamberlerin kavimleriyle olan haberlerinde inananları nasıl kurtarıp küfredenleri nasıl helak ettiğimizde aklı olanlar için ibretler vardır bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulabilecek bir söz değildir o sadece kendinden önce gökten indirilmiş kitapların içindeki sıhhatli olanları tasdik eder onlardaki tahrif tedbir ve değiştirmeyi kabul etmez onları ya nefseder veya kabul eder o her şeyin tahsilidir onda helal kılma haram kılma sevilen ve hoşlanılmayan şeyler taatlar, vacipler, müstahablar ile emir, haramlar ve onlara benzeyen mekruhlardan yasaklama işleri bütün açıklığıyla geleceğe dair kayıpları bilinmezlikleri mücmel ve mufassal bir şekilde haber verme isimlerle ve sıfatlarla Rab Teala'dan haber verme yaratıklara benzememekten onun tenzih edilmesi vardır bu sebepledir ki inananlar topluluğu için topluluğu için hidayet ve rahmettir onunla kalpleri azgınlıktan olgunluğa sapıklıktan doğruluğa erişir onunla kulların bundan, bu dünya hayatında ve öbür dünyada rahmet isterler yüce Allah'tan bizleri de dünyada ve ahirette onlardan kılmasını dileriz o günde yüzleri beyazlatılmış ve parlak olarak kazanmış yüzleri karartılmış olanlarda alışverişlerinde kaybederek dönmüşlerdir. Allah razı olduğu kulların arasına bizleri de elhak etsin, rahmetini bereketini üzerimizden eksik etmesin, doğruyla amel eden ve Rahman'ın merhamet ettiği cennetine koyduğu kulların arasına bizi de koysun. Alhamdulillah Rabbil Alem'in Yusuf Suresi de burada bitti. Bitirmeyi nasip eden Allah'a hamd ve senalar olsun.